Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Stokat Kılıçeri. Evet, bu programda Proust'un 100. Yılı Anısına e, Kayıp Zamanın İzinde adlı büyük eseri çeşitli yönlerden konuşuyoruz. Bu programda Nedret Hoca ile birlikte e, Proust'un Kayıp Zamanın İzinde adlı eserinin otokurmaca, otobiyografi. E, türünde yazılmış bir eser olup olmadığını konuşacağız. E, evet hocam, bu kitapla ilgili çok sayıda e, tartışma var tabii ki, biliyoruz. Ancak otobiyografik roman ya da otokurmaca dediğimizde özellikle bu türü başlatan bir eser olarak da e, kabul ediliyor. Edebiyat eleştirmenleri tarafından. E, evet, ne diyeceğiz? Bir otokurmaca mıdır? Bir otobiyografi mıdır? Evet, e, evet, iki iki Terimde karşımıza çıkıyor. Bir tanesi otobiyografik roman. İlk dönemde yani daha eski çalışmalara baktığımız zaman otobiyografik romandır diye çok geleneksel bir kabulü var. Fakat daha sonra bunun bir öz kurmaca yani otofiksiyon olduğu konusunda daha baskın yazılara rastlıyoruz. Bu iki terim var. Fakat bunlardan bu tabii eleştirmenlerin işi edebiyat incelemecilerinin işi. Fakat ondan önce de e, Marcel Proust'un da bu konuda e, titizliği, bir titizlik de bir bir rahatsızlığı var. E, mesela e, bu e, Nouvelle Revue Française'de yayınlanmasını istiyorsunuz biliyor bir yayınlanmasını çok istiyor. Eee Grasse'de yayınlanıyor ama hep onun Nouvelle Revue Française'de yayınlanması diye bir e, gönlünden geçen bir e, hayali var ve e, ona da soruyorlar. E, Nouvel Rövy Franses e, diyorlar ki bir görüşmede e, bu bunlar bir e, anı anı e, anı mıdır bunlar? Bunları bir günce olarak mı görmeliyiz anı mı diye kendisine de sor, soruyorlar. E, o da daha sonra e, yine Louis de Robere bir mektup yazıyor. E, niyeti Nouvelle Revue Française'in kulağına gitmesi. Diyor ki, roman başlı ona roman alt başlı veriyorlar buna. Bu böyle pek içime sinmiyor diyor. Ee, tatmin etmiyor beni roman e, terimi diyor. Ama Anılar ya da e, günce gibi bir şey de e, kesinlikle yakın durduğu bir şey değil. Dolayısıyla böyle yapıtının e, türle ilgili ilişkisine kendisi de biraz problematik buluyor. Onun içinde çoğunlukla kendi yazdıklarından bahsederken roman yerine işte yapıt diyor, eser diyor, cilt diyor, bu cilt diyor, son cilt mesela. Ki, Rahansızcaları. Evet. Rahatsızca hangi ifadeleri kullanıyor hocam bunun için? İşte övr, övr mesela, e, livre diyor, volüm, volüm mesela, cilt demek ama mor roman yani romanım ya da e, anılarım demiyor. E, böyle bir e, hatta tam olarak e, yazdığımın hangi türe ait olduğunu da söyleyemiyorum. Diyor böyle bir e, ifadesi de var. E, öte yandan e, yine o dönemdeki yazışmalara e, dikkat çeken e, araştırmacılar kendisinin e, anlatıcıyla bazı söyleşilerinde anlatıcıyla yazarı ayırdığını söylüyorlar. Yani e, yapıtımda bir anlatıcı var. E, Marcel Proust ise öbür tarafta dediği yani kendisini de bir ayrıştırmaya gittiğini e, belirtiyorlar. E, tabii ki e, araştırmacılar için önemli olan nerede kendisi? Nerede yazar? Nerede anlatıcı? İşte bu e, sürekli kurcalanmış bir e, konu. E, aslında otobiyogra otobiyografik roman denmesi e, yanlış değil tabii. E, ama otobiyografin tam bir otobiyografi değil. Çünkü otobiyografi çocukluktan işte Bileyim, yaşlılığa doğru bir kronolojik bir sıra izler. Ee, bunun e, otofiksiyon denmesi kendisinin belli bir zamanda e, ele aldığı e, bir yazma e, düşleme, tekrar kurma e, işlevinin e, söz konusu olduğunu gösteriyor. Onun için otofiksiyona bağlıyorlar. Otofiksiyon da Fransızca'da. Aslında Fransız edebiyatında Serge Dubrowski'nin e, 1977 tarihiyle Oğul adlı e, anlatısına verdiği addır bu, bu terimin e, babası e, Serge Dubrowski. Burada daha psikanalitik bir duruşu var e, ama tür olarak e, bu terim Serge Dubrowski'ye ait. E, orada geleneksel roman anlatısının dışına çıkmak istediğini biliyoruz e, Serge Dubrowski'nin. E, fakat e, bu e, Sergi Dubrovski'den sonra bu bir öz kurmacadır. Proust'un yaptığı da öz kurmacaya girer, girer diyen e, anlatıcı, eleştirmen Vincent Colonna. O çok e, önemli bir yer tutuyor bu e, türlerle ilgili Proust'un romanını yerleştireceğimiz e, ortama tanımlamakta. E, çünkü e, otobiyografiyle Fix, kurmacanın bir sentezidir diyor. Yani dış dünyada referansları olan bir anlatı var ve belleğin seçimlerini izleyen de bir e, seçimi var orada. Be bellek e, neyi uygun görüyorsa anlatmaya, geçmişi yazı yoluyla ne şekilde dile getirecekse ona uyan bir şey. Dolayısıyla otofiksiyon e, denmesi, biyografik e, öğelerin, öz yaşam öyküsel öğelerin a, kurmacanın içine yerleşmesi eee tamamiyle prostun yaptığıdır diyor eleştiren kolona. E, ve öz ya da otofiksiyon yaşanmış olanın kurgulaştırılması, e, yaşanan özle, e, deneyim öznel deneyimlerin e, bir kurguya alınması, e, yeni bir e, roman e, uzamı içinde dile gelmesidir. Dolayısıyla burada gerçek olan öğelerle kurgunun e, aynı anda işlemesi e, işte yaşamının işte hastalık belki birazdan değiniriz hastalığı mesela evet roman ortamında ama artık kurmacanın ortamında dile gelmeye başlıyor dolayısıyla kayıp zamanın izinde bir roman olarak rahatlıkla tanımlanıyor ama daha ziyade daha spesifik bir şey söylemek gerekirse bu bir öz kurmaca yani kendini özne, öznel, mahrem, kişisel olanı bir kurmaca şeklinde ortaya koyması. Zaten yoksa anlatıcıyı koymazdı. Yani anlatıcı niye bir anlatıcısı var? DİM daha sonra Marcel diye onun adını da biliyoruz. Ben san Kolona öz kurmacayı yazanın kendi benliğini kendi gerçek kimliğini koruyarak bir hayatı bir kimliği yaratma çabası olarak açıklıyor ki bu da Prosta çok uyuyor e, Marcel Proust Onun için bu kategoride e, nitelendirilebiliyor artık bir yaratma e, edimi, kendini hayatını e, yazarlık e, sürecini e, sanki değil mi gözden geçirerek e, belli bir yaşamının belli bir noktasında buna e, bakmayı tercih eden bir bir özne var orada. Dolayısıyla kendini kurguluyor, kendi deneyimini kurguluyor ve kendi adını, kimliğini roman uzamına bir kişi aracılığıyla da yerleştiriyor. Zaten onun anlatıcısı. ve Burada da önemli olan yazarın doğrudan göndermelerle göndermelerle sistemli bir biçimde okura bak işte burada şu, şu sokakta oldu bu şu deniz kıyısında oldu dedirtmemesi sistemleştirmemesi onun için otofiksiyon ve otobiyografiden ayrıldığını aklımızda tutalım çünkü yazarın yaşamının bir kesiti yazarın yaşamının bir nasıl diyeyim tutulmuş bir notu gibi kayıt düşmek gibi düşünmek lazım. Dolayısıyla özkurmaca dediğimiz yazı türü, Proust'un da yaptığı aslında angaje bir şey. Kendimi yazıyorum, çocukluğumu yazıyorum. Nasıl içimde yazarlık hevesi uyandı? Bunu yazıyorum. Bu bir angajman aslında, yazınsal bir angajman aynı zamanda. Ve Proust da toplumu, toplumsal olayları, örüntüleri, akışları kendi açısından anlatıyor, yazıyor. O kurda, bizler de o perspektifden bunu izliyoruz. Evet hocam bir ara verelim isterseniz ne çalalım. Biz bu programda Proust'un müziklerini çalıyoruz. Bugün ne çalalım isterseniz? Valla Gabriel Foren'in çok Proust'la anıldığı, Proust'un sevdiği ve dinlemekten hoşlandığı bir Besteci olduğunu biliyoruz. İsterseniz e, bir e, keman sonatı, o, oradan bir şey dinleyebiliriz. Evet. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Seval Şahin. Ben Nedret Öztokat Kılıççeli. Evet, Proust'un 100. yılı e, dolayısıyla yaptığımız bu programda bugün e, Nedret Hoca ile birlikte... Proust'un büyük eserinin kayıp zamanın izindenin bir e, otokurmaca, otobiyografi olup olmadığı üzerinde duruyoruz. E, programın ilk bölümünde hoca otokurmaca e, türü üzerinde durarak e, bu eserle ilgili eleştirmenlerin yaptıkları yorumları otokurmacaya dair e, söylemlerini dile getirdi. E, şimdi ben de şunu sormak istiyorum. Peki otobiyografik unsurlar var mı hocam? Bu Tabii ol, olmaz mı? <gülüyor> olmaz mı? Bütün e, Marcel Proust'un hayatının e, çok temel e, özelliklerini e, burada buluyoruz. E, zaten e, romanın e, tarzı. ...stili, üslubu, artık nasıl derseniz, otobiyografik. Ee, şimdi burada e, romanı okuyanlar bilirler, birinci cilt Combre'de, çocukluk e, döneminde e, orada başlıyor. Çocukluk odasında hatta başlıyor, bir gece uykuyu tutturama, tutturuyor, tutturamıyor. Böyle bir e, zihnin e, oyunları çalışması üzerine çok e, değişik, güzel bir bölümdür o. Uzun, uzun zaman e, e, akşamları erken yattım diye e, önemli bir cümleyle başlar. E, şimdi o iki, iki yıl e, aşağı yukarı daha sonra işte yazın gidiyorlar e, Komre'ye. Daha sonra e, çocukluktan sonra ergenliği görüyoruz yine Sıvan'ın ilerleyen bölümlerinde. İlk sevdalanmalar. Ee, ilk e, yani ergenlik ve artık e, yetişkinden dünyasına geçme hevesi ee, işte böylece anlatıcı aslında e, kendi e, hatırladığı e, dönemdeki e, etapları evreleri e, de e, Aynı Marcel Proust'un yaşadığı evrelerle koşut bir biçimde sunuyor. Daha sonra ilerleyen bölümlerde zaten anlatıcı kahramanın adının da Marcel olduğunu biliyoruz ve buradaki artık göndergeler daha netleşmeye başlıyor. Gerçek hayatta doğrudan buluşan göndergelerden söz edebiliriz. Mesela Combre'deki Leoni hala'nın evinin gerçek bir ev olması gibi bir burjuva evi bu. Sonra Combray'nin İlye kenti olması e, Kabur'u e, Balbek yapması e, Kabur'a e, gidiyor orasını daha sonra e, Balbek yapıyor sanıyorum bu yerlerle ilgili tekrar e, buraya döneceğiz e, dolayısıyla Marcel e, anlatıdaki Marcel ile Proust arasında çok sayıda benzerlik metine e, kendiliğinden yerleşiyor hastalığı tabi bu arada unutmamız lazım aile ilişkileri yalnız bir tek e, abi yok e, romanda e, onun dışında romandaki Marselle ile Marcel Proust arasındaki şu yazarlık, yazar angajmanı, yazarlık yolunun açılması, yazarlık, yazar olma düşü, hevesi onlar da çok net bir biçimde o çaba, yazar olma çabası ve bunun hayatlarına yayılması. Ee, yine çok benzer bile bir örtüşen e, özellikler. E, bunun dışında, e, Proust'un e, anlatısında e, romana egemen bakış açısının anlatıcının olması bizi tabii önemli yerlere götürecektir e, okurup. E, aslında okur, e, Proust'un anlatıcısıyla e, onun egemen bakış açısıyla her şeyi görür. Ee, onun sınırlaması, bıraktığı boşluklar, e, sustuğu, dile getirdikleri bize yetmelidir. Biz bunu e, bu şekilde okuruz. E, burada e, Fransızların önemli e, eleştirmeni, Gerard Jönet'in e, daha doğrusu yazın sal söylem incelemesinde en önemli isimlerden e, ve önemli de bir yapıt yayınlamıştır. Jiraj bu bakış açısının üzerinde çok durmuştur ve burada e, ikili e, bir işlevi vardır der bu bakış açısından kahramanın egemen bakış açısının, anlatıcı kahramanın o da e, iki işlevi birbirine karışır. Bir tanesi anlatıcı, içeriden bakan bir e, öznenin bakış açısıyla verilir. Okur bunları e, anlatılarda görür. Dolayısıyla e, can sıkıntıları, düş kırıklıkları kahramanın saflığı, o gençlere özgü yanlış yorumları, e, düşebildiği hatalarla anlatıcıyı izler e, der anlatıcı. Gerard Genet'in anlatıcı e, tanımlaması. E, Proust'ta da ee, insan yazar olarak Proust da e, kendi öznel ve keyfi e, ya da hazda dayalı yazma sürecinin nesnel bir sona varmasını diliyordur. Yani o bakış açısında o içerden bakan her şeyi e, kendi izlenimi içinde veren bakış açısında aslında Proust'u da görmek gerekir ee, Gerar Jönet'i takip edersek, kendi içinde, anlatıcının kendi içinde etapları, aşamaları olan bir kendini yazma edilir. Zaten burada da modern. Çünkü Marcel Proust'un hayatına yaklaşan şeyler, özellikler içinde bu mesela bir düşüncesinin, bir duygusunun Değişirliğini göstermesi çok önemli. E, roman'da biz bunları buluyoruz. E, e, düşüncesinin evrimini bulabiliyoruz. E, bir ilerlemeyi görebiliyoruz. E, ve e, Proust yazar olarak yazar. Proust da, insan Proust da bunların farkında. Bir şeylerin değiştiğinin başka bir şekil aldığının farkında. Ve e, bunları da e, yine cerrah yönetim dediği gibi bu olan bitenleri, bu evrimi, bu ilerleyişi düşüncesindeki duygusundaki bunları şematik soyutlamalarla vermez diyor. Bunları yazıyla yeniden yaşatmak ister, yeniden kurgulamak isterdi. Onun için de demin öz kumaca'dan boşuna bahsetmemiş olduk. Hataları, eksiklikleri, yanlışlıkları vardır e, öznenin, insanın ve bu yüzden de Proust yazma gereği duymuştur. E, okur bunları gerçek ya da doğru sanabilir. Pekala, niye olmasın? Doğru. Ama posta göre diğer ciltlerde bunlar yeri gelince düzeltilebilir. Mesela Gilbert'le aşkını en başında vuruluyor. Sonra Paris'te bir taş vuruluyor, dedin mi? Hayalinde büyütüyor, büyütüyor. Sonra Paris'te tanışma fırsatı buluyor. Kız buna hiç yüz vermiyor. Sonra bir şekilde arkadaş oluyorlar. O kendi içindeki duygunun değişimini de çok rahat o akış içinde veriyor. Dolayısıyla bu odaklanmanın e, anlatıcının e, işlevinde hem gerçek hayattaki o, o verilerin metne taşınması açısından hem de metnin içinde okurun izlediği yol açısından odaklanma, odaklayım önemli bir e, faktör. E, Proust'un en fazla odaklandığı nedir dersek bu da şu meşhur e, irade dışı e, hafıza. E, duygusal, rastlantısal. Ee, olanların metne e, girmesi ve bunların yazınsal bir e, malzemeye dönüşmesi yazarlık deneyiminin bir parçası olması. Bu iç odaklayım psikolojik bir e, işlevde üstleniyor yine e, Jönet'e göre. içeriden bakış gözlemlenen betimlenen kişiye e, örneğin Odette, Soğan için Odette ya da Marcel için e, Gilbert'e e, e, bir böyle Uçucu, uçup kaçan, e, uçuşkan, ele kolay gelmeyecek bir varlık olarak onların roman içinde çizilmesini de getiriyor. Okuyucu ve koyamıyor, o detil tam bir yere koyamıyor. Bir yere koyuyor, daha sonra ilerleyen sayfalarda ya da bölümlerde başka bir yere koyuyor. Gilbert demin de bahsettiğim gibi aynı şekilde. Dolayısıyla öznerliğin en yoğun göründüğü e, bölümler bu kişilere ait izlenimlerin, e, kendi iç odaklayımla verilmesi. Şu e, anda e, Marsel'de aslında olan e, olanların ötesindeki zamana e, kavramak isterler ve diğer ciltlerde bu konuda e, olanların sürmesi zihinde sürmesi açısından e, diğer ciltlerde yardıma koşacaktır. Dolayısıyla. E, bu kişilere ilişkin ruhsal özelliklerin kapısının aralanması sadece anlatıcının işi değil, aynı zamanda romancının da amaçladığı bir şeydir. Dolayısıyla burada bu öz kurmaca'nın anlamlılık anlamlılıkları yazarın amaçladığı şeylerle de büyük ölçüde örtüşüyor diyebiliriz. O zaman yani hem otokurmaca, otobiyografik bir roman olması, aynı zamanda bu otobiyografik unsurların nasıl kurmacaya dönüştüğü e, açısından da e, Proust'un eseri bir e, ne diyeyim, derya, değil mi? birçok çok açısından. derya ve kendine özgü, kendine özgü bir derya. Öyle demek Peki ilk değil mi hocam? Yani bu türün ortaya çıkışı da. Yani bu türün... Evet, dediğim gibi Serge Dubrovski'nin bir denemesi var. Daha psikanalitik bir şey ama onunki. Böyle geleneksel anlatıyı alt üst etmek isteyen bir tavır ama e birçok yazar için, birçok incelemeci için e otofiksiyondur diye e Marcel Proust'un yaptığı bu yeniliğin, kaldı ki kendisi de şey yapıyordu ya, tam kesin e bir e tanım teşhis koymuyordu yazdığına. Belki o anlamda e böyle düşünmemiz lazım bizim de. Evet, Proust'un 100. yılı için yaptığımız programın sonuna geldik. Bir başka Proust programında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Evet, hoşçakalın. Tekrar buluşmak üzere.